Evet, devam edelim. Telefonumuz varmış. Alo. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Gıyasettin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz inşallah. Elhamdülillah, teşekkür ediyoruz. Sizler de iyisiniz inşallah. Sağ olun, teşekkür ederim. Buyurun. Şu anda şey, bir soru soracaktım. Şimdi günümüzde, şu andaki günümüzde katır sütü piyasaya sürüyorlar. Hmm. Bu katır sütü Dinin yani İslam'a göre caizdir, caiz, caiz değil midir diye soracaktım. Peki neden satıyorlar bunu, neye iyi geldiğini söylüyorlar? Sendin? Yani neden satıyorlar bunu? Ya şu anda diyorlar ki şu anda katır sütü işte bütün hastalıklara şifadır niyetiyle satıyorlar. Şu anda piyasada da geziyor. Hı. Bunu alayan insanlar da var. İşte daha önce iki hafta önce bunu haberlerde de izledik. İşte ben de merak ettim. Acaba yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde de katır vardı. Niye bunu bu şekilde, niye Peygamber Efendimiz Hı. Aleyhisselatü Vesselam döneminde yapılmamış da bugün de böyle bir olay var. Meraktan dolayıdır yani. Evet. Yani bizim de merak ettiğimiz bir soru var. Yani bunu falanca hastalığa iyi gelir diye bir bilgi var mı? Ya onu unuttum da yani sormuşlardı. Hı. Bu adam mesela 300 tane katır besliyordu. O şekilde o katırların elde ettiği sütüyle adam ticaret yapıyordu. O hmm. şekilde de tamam. E, tamam. Doğu tarafında, Van'da hatta iyi biliyorum. Evet. O şekilde yapan işlerini yapan insanlar var yani. Teşekkür ederiz efendim. Hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun hocam. Evet. Günümüzde insanoğlu ne bulursa içmeye, yemeye gayret ediyor. Yani eşek sütü şöyle deniyor. Affedersiniz. Ama eşek yani ee, Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir varlıktır. Ee, falanca yerde bir kelam ediliyor. Falanca süt şu işe iyi geliyormuş. Ee, efendim anne sütüne en yakınmış vesaire vesaire bir takım şeyler söyleniyor. Ee, onun üzerine insanların böyle bir kaygısı yok. Bu caiz mi değil mi falan bir bakıyorsunuz bir reklam. Ee, birisi bir affedersiniz eşek çiftliği kuruyor. Oradan süt satmaya başlıyor. Litresi 60 lira. Yahut 80 lira. Buyurun, Böyle de bir değer buyurun. kazanıyor. Böyle bir memlekette yaşıyoruz maalesef. İnsanlarda bir pervasızlık, bir kaygı problemi yok. Şimdi eşek eti Hayber'de Resulullah Aleyhisselam tarafından mut'a ile mut'a bir de eşek eti haram kılınmıştır. Hatta sahabe-i kiram, eti gayet güzel pişirmişler kazanlar içinde et peygamber aleyhisselam hepsini döktürmüş hazır et yani savaş orada belki de yiyecek başka çok fazla da bir şey yok ama buna rağmen eşek eti kazanlarda kaynamış pişmiş olmasına rağmen tamamen döktürmüş nedir bu eşek etinin haram olduğu açık peygamber aleyhisselam tarafından beyan edilmiş. Mut'a dediğimiz İran'da maalesef devam ede gelen bir nikah türü var ki onu da haram kılmıştır. Şimdi bizim fıkıh kitaplarımızda bir kayıt vardır. Eti haram olan bir hayvanın sütü de haramdır. Prensibi vardır. Et, süt birbirine tabi olan şeylerdir. Çünkü süt nereden tevellüt ediyor? Doğuyor, neşet ediyor. Etten. Evet. Haram olan bir şeyden neşet ettiği için... O da aynı hükme tabi olur prensibi vardır. Dolayısıyla eşek sütü eşek eti haram olduğu için haramdır. O noktada hüküm budur. Yani bu süt içilemez. Ancak doktorlar ittifak etseler ki eşek sütü falanca hastalığa birebir çare. Ve bunun dışında başka bir ilaç da yok. Alternatif bir ilaç yok derler ise bu sabit olacak olursa o zaman ancak içilebilir. Tedavi amaçlı olur o zaman. Fakat böyle bir husus yok. Ortalıkta bir kelam geziyor. Nedir? Eşek sütü. Yani şu hastalıklara iyi gelirmiş kansere şöyle olurmuş falanca böyle olurmuş gibi. Diye evet yani diye. bunlar bir defa bilimsel gerçekliği nedir? Haram olduğu için de biz Haramla tedavi noktasında bir usul var. Haramla tedavi caiz değildir. Ancak o ilacın alternatifi olan hiçbir ilaç yoksa ve o ilaca ihtiyaç varsa zarureten caiz olur. Onun dışında bu sütün kullanılması, içilmesi caiz değildir. Evet.